Günaydın. Bugünün ilk haberi geride bıraktığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili. Sizlere buradan duyurduğumuz bir kampanya vardı hatırlarsınız. Savaş Güven tarafından change.org/30ağustos adresinde başlatılan imza kampanyasının talebi Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün Bağdat Caddesi forumu tarafından düzenlenecek. 30 Ağustos yürüyüşüne katılarak destek vermesiydi. Savaş her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Bağdat Caddesi'nde gümbür gümbür kutlayacağız. Fakat bu yıl belki de bütün yıllardan daha büyük bir coşkuyla orada olacağız. Fakat geçen hafta 30 Ağustos kutlamaları ile ilgili yapılan çalışmaları öğrenmek için Kadıköy Belediyesi'ni aradığımızda büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü kutlamalar çerçevesinde Kadıköy rıhtımdaki Atatürk heykeline çelenk bırakılacağını, başka bir kutlama olmayacağını öğrendik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlarken Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün yanımızda olmasını, talebimizi daha güçlü bir şekilde dile getirmek için bir imza kampanyası başlattık. Bir araya gelirsek Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk'ün 30 Ağustos'ta bizimle beraber Bağdat Caddesi'nde olmasını ve 30 Ağustos coşkumuzu biz Kadıköylülerle paylaşmasını sağlayabiliriz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun diyordu kampanyayı başlattığında. Atılan 1500 imza ile Kadıköy Büyükşehir Belediye Başkanı Selami Öztürk fikrini değiştirdi ve 30 Ağustos günü Bağdat Caddesi'ndeki kutlamalara katılarak destek verdi. Dileriz bütün yerel yönetimler vatandaşların talep ve isteklerine bu şekilde hassas ve duyarlı olur. Sırada Rize'den bir kampanya var. Jasmin Bıyık tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Rize'de yaşanan köpek katliamlarının durdurulması. Belediyenin sokak köpeklerine zehirli iğne kullanarak öldürdüğünü söyleyen Jasmin yetkililere sesleniyor. Diyor ki, ''Belediye zehirli iğne kullanarak geceleri köpekleri katlediyor. Birkaç gündür ölümlerde artış var.'' 29 Ağustos 2013 tarihi gecesinde yine adeta köpek katliamı yapıldı. Defalarca yetkililere müracaat edilmesine rağmen çözüm üretilmedi. Bir vatandaşın gece saat 1.30'da hayvan bağırtısı üzerine deniz caddesindeki evinin önüne indiğini ve iğne vurulmuş halde can çekişen bir köpek gördüğünü ifade eden vatandaş ''Su verdim, hayata döndürmeye çalıştım ama olmadı. Sabaha kadar başında mücadele ettim.'' dedi. Hayvanlar oy kullanmadığı için ülkemizde değer görmüyorsa... Hayvanları seven vatandaşların oy kullanacağını unutmamak gerek. Üstelik okul önlerinde de şırıngalar var. Bu kadar sorumsuzluk olmaz diyerek durumu dile getirmiş. Öte yandan Pazar Belediyesi zabıta ekiplerinin ise köpeklerin iğneyle öldürülmesi olaylarıyla ilgilerinin olmadığını söylediğini ileten Jasmin, Pazar Belediyesi Başkanı Ahmet Basan'ın bu katliamı durdurmasına ve sokak hayvanlarına gerekli yardımların yapılmasını talep ediyor. Sırada Domino's Pizza'yı hedef alan ilginç bir kampanya var. Karaköy tamircinin kapatılması için başlattığı kampanya ile başarıya ulaşan Beybin Esen'in ikinci kampanyası Domino's Pizza'ya yönelik. Beybin diyor ki: "Her sabah Domino's'un SMS'iyle uyanmaktan bıktım. Her gün SMS'i oluyorsunuz. Erkek arkadaşımla öpüşürken SMS almaktan, banyodayken SMS almaktan, çalışırken SMS almaktan bıktım. Benden izinsiz bana mesaj atmanızın yasal olmadığını düşünüyorum. İletişim bilginizi gönderin, sizi listeden silelim dediniz, hala mesaj atıyorsunuz." tüketicileriniz dinlemeniz gereken yerde insanların sizden nefret etmeye başladığını göre göre hala SMS satıyorsunuz. İzinsiz SMS'e hayır diyerek tepkisini ve talebini dile getirmiş. Bakalım Dominos, Baby'nin ve diğer mağdurların sesini duyabilecek mi? Sırada Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı öncülük başlattığı bir kampanya var. Rahmi Sezer tarafından başlatılmış talebi ise Down sendromlu bebeklerin doğar doğmaz alınan kan ile rapor verilmesi. Rahmi diyor ki ben 7 aylık Down sendromlu bir bebek babasıyım. Rapor alabilmek için 4 aydır uğraşıyoruz ve bir arpa boyu yol alamadık. Downlu çocuklar için iyi bir eğitim şart ve devlet desteği alabilmek için rapor şart ama almanız neredeyse imkansız. Benim durumumda binlerce aile var. Ben Down sendromlu bir evlat sahibiyim. Benim çocuğumun da her Türk vatandaşı gibi anayasa ve ilgili kanunlarla güvence altına alınan sağlık ve eğitim haklarını herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanma imkanına sahip olması gerektiğini yürekten inanıyorum. Down sendromlu genetik bir farklılıktır. Bebek doğduğunda yapılan kan testi ile %100 kesinlikle tanı konabilmektedir. Yıllar itibariyle bu genetik farklılığın kaybolmadığı ve değişmediği bilimsel olarak kanıtlanmış ve genel kabul gören bir gerçektir. Down sendromunun tedavisi mümkün değildir ancak özellikle gelişimin en yoğun olduğu bebeklik döneminde bebek doğar doğmaz, başlayan özel eğitim ve rehabilitasyon desteğiyle sendromun yol açtığı zihinsel ve fiziksel gelişim geriliklerinin şiddetini azaltabilmek ve onların topluma katkı sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olabilmek mümkündür. Ancak çocuklarımızın bu erken müdahale ve eğitim imkanlarından faydalanmasını sağlayacak Sağlık Kurulu raporu alınması sürecinde farklı uygulamalar ve büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Yukarıda bahsedilen gerçekler... Nedeniyle bu eğitim imkanlarından kıymetli eğitim süresini kaybetmeden bebeklik döneminden itibaren ücretsiz faydalanabilmeleri için Down sendromlu bebeklerin kan testiyle tanı konduğu anda sürekli kaydı ile engelli sağlık kurulu raporu verilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını hastanelere ve sağlık kurulu görevlilerine bu konuda yazılı bildirimde bulunması konusunu tarafınıza saygılarımla arz ederim diyerek talebini detaylarıyla dile getiriyor Rahmi Bey. Bütün Down sendrom Bebek sahibi aileler için bu çok önemli bir gelişme. Son haberimizin muhatabı YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı talebi ise ilahiyat fakültelerine eğitim döneminde formasyon verilmesi. İhsan Koç tarafından başlatılan kampanyanın talebi İmam Hatip Liseleri ve tip Hatip Ortaokulları'nda Öğretmenlik yapabilmek için formasyon verilmesi. ortaöğretim öğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri, kadrosuzluk, gerekli atamaların yapılamaması ve ilahiyat fakültesi mezunlarına eğitimleri esnasında ideolojik yaklaşımlarla pedagojik formasyon derslerinin işi, mezuniyetlerinden sonra pedagojik formasyon kontenjanlarının yetersiz oluşu sebebiyle binlerce ilahiyat mezununun yurtdışı ilahiyat mezunu olup Türkiye'de denklik alanlarının Öğretmenlik haklarından mahrum edilişleri hem bu derslerin okullarımızda boş geçmesine veya ehli olmayanlar tarafından verilmesine hem de pedagojik formasyon alamayan ilahiyat mezunlarının mağduriyetine sebep vermektedir. 2013-14 Eğitim Öğretim Yılında ve sonraki yıllarda din kültürü ve ahlak bilgisi ve meslek dersleri öğretmenlerine Olacak ihtiyacında dikkate alınarak pedagojik formasyon mağdurlarına 2013-2014 yılı itibariyle ders döneminde pedagojik formasyon verilmesi hususunu arz ederim diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Tüm bu kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak için change.org adresini ziyaret edebilir ya da kendi kampanyanızı başlatıp değişime ön ayak olabilirsiniz. Değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.